Bugün Aziz Nesin'in Namus Kazı adlı eserinden İçip İçip Ağlama Romansı adlı öyküyü okuyacağım. Eser 1964 yılında Bilgi Yayın Evi tarafından yayınlanmış. Bu ikinci basımı 1969 yılına ait. İçip İçip Ağlama Romansı Sarı Tahsin meyhanesinin önüne bu balık ağlarını dekor olsun diye asmadı. O mantarları da süs olsun diye koymadı meyhane penceresinin önüne. Onlar kendiliğinden öylece konulmuştu oralara. Burada her şey öylecene ne, her şey kendiliğinden. Balıkçı kayıkları da çakıllı kıyıya süs olsun diye çekilmemiş. Sarı Tahsin meyhanesini bile isteyerek, düşünerek deniz kıyısına kurmadı. E başka bir yer aklına gelmemişti de ondan.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 Bu farfaralığı durmadan konuşması, başkasına söz bırakmaması, dikkatini üstüne çekmekten çok öz kendini gizleyip dış kendini ortaya koymak isteği Kendisi de şiir yazdığı için şiir yazanlarla alay eder. Yalnızca, yalnızca ağlar kendisiyle kalınca. Ama üstelik başka bir ağlayan gördü mü alay da eder. Umursamaz görünüşlü delikanlının dudağı kenarından bir taze ot sapı sarkıyor. Arada bir ağzındaki ot sapının dişleriyle eziyor. Bir ıslık tutturmuş gidiyor. Güneşten, denizden, rüzgardan yanık derisi pul pul. Yoldan düz meyhane yoluna saptı. Kaba toprağı tozutarak indi. Hey Tahsin abi! Birkaç kez böyle seslendi. Çardak altındaki masalardan birine oturdu. Tahsin abi hey! Mahzen dehlizlerinden de gelirmiş gibi meyhanenin tezgahından Sarı Tahsin'in sesi yankılanarak duyuldu. ''Sen misin Nuri?'' ''Yahu oğlum rakıyı boğazımda kodun. nedir derdin ne bağırıyorsun?'' Birbirlerini görmeden konuşuyorlardı. ''Yahu müşteri geldi be!'' Günmüş o müşteri?'' <gülüyor> ''Ben müşteri değil miyim yani?'' ''Açan senin müşteri olmaklığına on fırın ekmek yemekliğin lazım.'' Ne biçim meyhane burası be? Oğlum zavurda mı orada? Boğazın her bir yanı meyhane. Burasını beğenmedin çeker gidersin başka birine. Hadi al voltanı. Ben öyle mi demek istedim be Tahsin abi? Bir kadeh soğuk rakı getirecek kimse yok mu yani? Dur şimdi keyfimi kaçırma. Kendim içiyorum. Sadrazam gelse bozamam keyfimi. Sen meyhaneci değil misin yahu? Getir rakıyı be. Bana bak meyhaneci olduksa babanın uşağı değiliz ya kalk da gel kendin al. Rakının yerini bilmez değilsin ya. Delikanlı loş meyhaneye girdi. Sarı Tahsin tezgahta demleniyordu. Merhaba Tahsin abi. Ha şöyle ilkin selamını ver sonra istersen silahını çek vur. Merhaba işte rakılar rafta al bir kadeh de doldur. E salata filan bir şey yok mu? Ne gibi? Yahu Tahsin abi yapma be. Burası meyhane. Ne gibisi var mı? Salata işte. Yani sen şimdi ne gibi salata istiyorsun? Domates salatası. E, o yok. Hıyar salatası. O da yok. Çirot salatası. E, yok dedik ya. Ne var peki? Git başımdan git. Kavun var mı? Kavun meze isteyen kolunun altına bir kavun alır getirir oğlum. Delikanlı kadehteki rakıyı içti, yüzünü buruşturup yumruğuyla ağzını sildi. ''Peki öyleyse'' dedi. ''Ben gidip de bir şeyler alayım, kavun, peynir, domates filan. ''Git getir ya, burası meyhane oğlum, herkes elinde bir dolu zembille gelecek.'' ''Tekke desene şuna.'' Sarı Tahsin keyiflenmişti. Karadenizlice, Karadenizlice gülüyordu.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 Ama merakını yenemeyip bakıyor arada yine adama. Adam öylece ne kıpırdamadan bir eli alnında dirseği masada için için ağlıyor bir tevi ağlıyor. Delikanlı kızdı ilkin. Sinirlendi. Az sonra duygulandı. Acıdı adama. Ne yapsaydı? İçeri girdi tezgah başında içmekte olan Sarı Tahsin'e. Tahsin abi dedi. Yanımdaki masada bir adam var. illet etti beni yahu. ''Masaya oturdu oturalı hiç durmadan ağlıyor. Kim o adam Allah aşkına biliyor musun?'' Sarı Tahsin Karadeniz'ice bir güzel güldükten sonra, ''Müşteri, müşteri diyordun da kafa ağrıtıyordun ya.'' dedi. ''İşte benim has müşterim o adamdır. Ayda, iki ayda bir gelir, efendi gibi ağlar, içer rokusunu gider.'' Delikanlı döndü masasına. Adam hala ağlıyordu içini çeke çeke. Başını öte yana çevirse de duyuyordu ağladığını. Gidecekti buradan başka meyhaneye, evine, başka bir yere. Gidecekti ama o adam yine orada ağlayacaktı. Duymazdı ya sesini. Duymaz mıydı? Duyardı. Bir başka türlü ağlayıştı. Bir kez duydun mu sesini? Nereye gitsen artık hep duyarsın. Güzel gecenin tadı kaçtı.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 Rakıyı dikti, alnını avucuna alıp kaldığı yerden ağlamasını sürdürdü. ''Bir şey emreder misiniz mezelerden?'' ''Teşekkür ederim efendim.'' Cevabını veriyor, yine ağlıyor. Sakalları birazcık uzamış, saçları da öyle. Boyun bağının düğüm yeri örselenip trifilleşmiş, iyice yıpranmış. Elbisesi eski ama özenli, gömleği temiz, saçları taralı, pantolonu ütülü. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ağlıyor ağlıyor akıp yok olup gidecek adam. Bir insanda bunca gözyaşı nasıl olabilirmiş diye şaşıyor delikanlı. ''Şerefinize beyefendi.'' ''Şerefinize efendim.'' Ağlıyor adam. Delikanlı hırsından tırnaklarını kemirmeye başladı. ''Affederseniz sormak ayıp olmasın ama bağışlayın beni.'' ''Niçin ağlıyorsunuz?'' ''İçime dokundu da.'' Ağlayan adam anlatmaya başladı.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 25 yılımı sahnede geçirdim efendim. Tiyatrocuyum efendim. Ben içip içip ağlarım efendim. Ben diniz jönprömiyim efendim. 25 yıllık jönprömiyim efendim. Ben içip içip ağlarım efendim. Beethoven büyük sanatçı efendim. Şopen de, Shakespeare de büyük sanatkar efendim. Ben denizle de haddim olmayarak İcraî sanatkarım efendim. Bendeniz her gece... İçim içim ağlarım efendim. <gülüyor> Shakespeare büyük efendim. Bendeniz de haddim olmayarak... icraî sanatkarım efendim. Jönpremiyeyim efendim. 25 beş yıldır Jönpremiyeyim efendim. Bendeniz her gece içim içim ağlarım efendim. <gülüyor> 20 lira gündeliğim vardır efendim. Bendeniz her gece... İçip içip ağlarım efendim. 20 liranın 10 lirasını patron içeride kor efendim. Tiyatroyu bırakıp gitmeyelim diye efendim. Ben her gece içip içip ağlarım efendim. Haddim olmayarak biz de icraî sanatkarız efendim. Beethoven büyük efendim. Chopin büyük efendim. Shakespeare büyük efendim. Büyük sanatkar efendim. Ama bendeniz de... Haddim olmuyor. <gülüyor> İçirayi sanatçı. Efendim. Ben demiz her gece içip içip ağlarım. Efendim. Bir Alexandram var. Efendim. Yani Alexandram vardı. Efendim. Sonra Alexandramız oldu. Efendim. Alexandramız. Daha sonra Alexandra oldu. Efendim. Alexandra. <gülüyor> Alexandra. <gülüyor> Alexandramız. Alexandra. <gülüyor> Ben Deniz, Her gece içip içip ağlarım efendim. Alexandram vardı bir gece karakolda. Biz karakolda bir gece. Ben Deniz, Her gece içip içip ağlarım efendim. Ben jömtrümlüyüm efendim. 25 yıllık jömtrümlüyüm efendim. 20 lira gündeliğim var efendim. 10 lirasını alırım. 10 lirası içeride kalır efendim. Tiyatrodan kaçmayalım diye efendim. Beniz her gece içip içip ağlarım efendim. Beethoven, Chopin, Shakespeare büyük sanatçıyım efendim ama ben Deniz de haddim olmayarak icraî sanatçıyım efendim. Ben Deniz de her gece içip içip ağlıyorum efendim. Alexander bir gece karakolda Alexander olmuş. Sonra Alexander oldu.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 Sanki büsbütün başka bir şey anlatıyormuş gibi söylüyordu. Ağlıyordu, durmadan. Anlatıyordu, durmadan. Delikanlı onun niçin ağladığını anlamıştı artık. Ben Deniz, her gece içip içip ağlarım efendim. Anlıyorum efendim. Alexandra, Alexandra, Alexandra, ben Deniz... Anlıyorum efendim. Betof'um da şofende. Ama ben de icrai. <gülüyor> Anlıyorum efendim. 25 yıllık jantreliyim. 20 lira. 10 lirası içeride kaçmayalım diye. Ben deniz gece, ince bir ağlarım efendim. Anlıyorum efendim. Delikanlı uyanınca evine ne zaman nasıl geldiğini hiç hatırlayamadı. Demek bütün bir gün uyumuş akşam olmuş. Kalktı, sakal tıraşı olacaktı. Olmadı. Yıkandı, giyindi, çıktı evden. Sarı tahsinin meyhanesine yöneldi. Daha erken, asmanın altındaki masalardan yalnız üçünde müşteri var. Tanıdık garsondan rakı istedi. Garson, meze diye sorunca, istemez, yalnız rakıyla su dedi. Bu gece o da ağlayacaktı. Dirseğini masaya, Başını avucuna dayadı. İyi. Üst üste iki kadeh rakı içti. Ağlayamadı. Dün geceki adamın dediklerini geçirdiği içinden. Sarı Tahsin önünden geçerken ''Ne oğlum Nuri?'' dedi. ''Nedir o?'' Ağlamaya çalışan delikanlının ancak gözleri dolmuştu. Sarı Tahsin delikanlının yanındaki bir sandalyeye oturdu. Anlamıştı onun ne yapmak istediğini. Yine Karadeniz'lice güldü bir güzel. Sen vazgeç dedi. Sen ağlayamazsın. Niye? Ağlarım işte. Oğlum ağlayamazsın. Ağlasan da onun gibi ağlayamazsın. Ayıp kaçar. O iş başka iş. O adam 25 yıldır ağlıyor be. Adamın mesleği ağlamak. Sen ağlayamazsın. Adamın gündeliği 20 lira. 10 lirası içeride kalıyor. Sen içtiğin rakının parasını babandan alıyorsun. Sen ağlayamazsın. Karadeniz dilinden gülüyordu Sarı Tahsin ki o gülüşe dayanılmaz. Hadi hadi dedi. Ye iç. Ne zaman gideceksen git Amerika'ya da. Doktor mu olacaksın, mühendis mi? Ol da döngel memlekete. O zamana kadar sağ kalırsan rakılar benden. Kalktı Sarı Tahsin. Delikanlı kadehi bir dikişte yuvarladı. Ben deniz. Her gece içip içip ağlayamam efendim. Ağlayamam efendim. Diye tekrarlamaya başladı ama ağlıyordu. Ağlayamam efendim. İçip içip ağlayamam efendim. deyip durmadan boyuna ağlıyordu. Bir rahattı, bir mutluydu. Benim Aleksandram yok efendim. Ben Deniz her gece içip içip ağlayamam efendim. Ben Deniz. İcraî sanatçı değilim efendim. 25 yıldır jön Püremiye değilim efendim. 20 lira gündeliğim yok efendim. Patron 10 lirasını aldık olmaz efendim. Biz bir gece karakolda Alexandram yok efendim. Ben Deniz. içi içip ağlayamam efendim. <gülüyor> Ağlıyordu delikanlı. Yayına hazırlayanlar Atilla Kılıç, Ejder Çankayalı Okuyan Atilla Kılıç